Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve İklim İçin Programı başladı. Ben Can Tombil. Ben de Ömer Madre. Aynı zamanda desteği için dinleyici dostumuz Ekrem İnan'a da teşekkür ederiz. Özgecan işi dolayısıyla bugün stüdyoda yok. Onun yerine biz çevre haberlerine ve son gelişmelere iklim değişikliğiyle dahil olmak üzere aktarmaya devam edeceğiz. Elimizde neler var? Evet en önemlisi sabah açık gazetede de fırsatı bulduk ama çok önemli bir uyarı geldi Cambridge Üniversitesi'nde dünyanın en büyük buzul bilimcilerinden biri sayılan Peter Wadham's'den ee, yani kendisi aynı zamanda kutuplar okyanus fiziği grubu Cambridge Üniversitesi'nin onun başında bulunuyor ve yeni istatistiklere e, yer vererek Kuzey Kutbu'nda Buz erimesinin çok kaygı verici ve önemli bir durumda olduğunu belirten bir şey yapılmış. Yani 2017 yılında Arktik bölgesi 100 bin yıldan beri ilk defa olarak en az 100 bin yıldan beri ilk defa buzdan neredeyse tamamen arınmış bir hal alacağını söylüyor. ...bu da dünyanın önde gelen bilimcilerinden biri olduğu için... ...çok dikkate alınması gerekiyor. Yani bu söz edilen yeni istatistiklere göre... ...11 milyon kilometre kareye kadar inmiş... ...son 30 yılın ortalaması 12,7 milyon kilometre kare iken... 11'e inmiş yani bir milyon bir buçuk milyon kilometre kareden fazla azalma olmuş ve üstelik de devam ediyor ölçümler yani bu azalma ve Eylül'e kadar da devam edecek en düşük seviyesinde her sene Eylül'de e, Kuzey Eryüre'de görülüyormuş rastlanıyor ve bu oranda diyor e, Peter Wedemps profesör Wedemps ...Arktik buzları bayağı ortadan kalkabilir... ...yani bir, bir milyon kilometre kareden... ...daha az bir buza sahip olabiliriz... ...bu yıl, Eylül ayında diyor... ...ve tümüyle ortadan kalkmasa bile... ...buz çok son derece büyük bir ihtimalle... ...muhtemeldir ki... ...bu düş, en düşük seviyedeki bir yıl olacağını belirtiyor... ...bu çok önemli çünkü yani bu yıl olmazsa gelecek yıl olacağı yüzde yani çok yüksek bir ihtimaldir demiş makul bir ihtimaldir sonra kış için tabi tekrar büyüyor buz her zaman böyle oluyor eriyor yaz buzu en düşük seviyesine eylülde ulaşıyor bu tabi çok önemli bir şey çünkü iklim değişikliğinin belki de en büyük belirtilerinden biri üstelik de albedo etkisi diye adlandırılan en temel fizik kurallarından bir tanesi yani beyaz buz yüzeyi geniş yüzeyler güneş ışınlarını %90 oranında neredeyse geri yansıtıyorlar uzaya böyle bir denge var <gülüyor> enerji dengesi var fakat eridikçe Buzlar altındaki lacivert koyu renk sular açığa çıkıyor. Evet. O da absorbe ediyor. Yüzde yetmiş oranında em, soğuruyor, emiyor. Ve bu da küresel iklim değişikliğini çok arttıran bir şey. Yani feedback loop dedikleri şey oluyor. Geri besleme halkası oluşuyor. Ve bu olabilecek yani kendi kuyruğunu yiyen yılan. Kendi erimesini kendisi sağlamış olan bir süreçten bahsediyoruz fizik sürecinden maalesef ya da işte neyse e, böyle maalesef diyebiliriz belki yani son e, arktik buzların kuzey kutup bölgesindeki buzların son e, buzlardan arınmış olduğu zaman e, yaklaşık yüz bin hatta e, belki de yüz bin yıl ...kadar önce olmuş. Yani hiç olmaması demek... ...Arktik bölgenin, Kuzey Kutup bölgesinin... ...merkez kısmında... ...hiç buz olmaması ve Kuzey Kutup'un ...olmaması demek. Şimdi bu neye bağlı? Tabii bunu da söylememiz lazım. Elbette ki aşırı... E, ...hava ve... E, ...iklim değişikliğine... ...bir de bunun sebebi olarak da... ...yükselen sulara bağlı. Çünkü sular yükseldikçe buzdan daha büyük bir kesimi eritiyorlar. Bu e, tabii buradaki erimenin e, deniz seviyelerindeki yükselmeye yol açmayacağı kesin. Çünkü yani bardağın içindeki buzun erimesinin bardaktaki suyu taşırmayacağı gibi bir fizik kuralı evet. var. Ama bu bambaşka bir şeye de geliyor. Yani Bunun ne kadar bize ne kuzey kutbundan tek kutuplu bir dünya olursa olsun deme imkanına sahip değiliz maalesef. Çok çok önemli bir şey var. Çünkü kuzey kutbu, kuzey kutup bölgesi dünyanın kliması aslında. Yani oradaki en büyük ısınma zaten orada. Küresel ısınma ortalama olarak dört derece filan. ...son 150-200 seneye göre... ...4 derece falan ısınmış durumda... ...zaten orası... ...ve bu işte demin sözünü ettiğimiz... ...Albedo etkisi dolayısıyla... E, küresel ısınmayı artıran... ...bir şey var... ...ve dolayısıyla da... ...daha az buz olması... ...daha az buz olması... ...daha... ...koyu renk bir dünya... ...yeryüzü yüzeyi olması... ...bu da... E, ...sırasıyla o zaman da... günün ...güneş enerjisinin çok daha yüksek... ...oranda emilmesine... ...soğurulmasına, absorbe... ...olmasına yol açacak. Bu da işte... ...sonu gelmez bir... ...şey var. Kısır döngüye... ...getirecek, arttıracak yani. Ne kadar erirse o kadar... küresel ısınma artıyor. Eşim bir de... ...şey politik durumları değiştirmesi gibi bir durum da... ...söz konusuymuş... Ee... Tolga Bilener'in yazdığı bir e, köşe yazısı var Taraf gazetesinde. O da temmuz ayında önümüzdeki temmuz ayında yani bir ay sonra e, NATO'nun bir zirvesi olacağından Hı -hı. bahsediyor. Bu konunun tartışılacağını, Kuzey Kutbu'nun geleceğinin tartışılacağını söylemiş yazısında. Yani Kanada, İzlanda, Norveç e, ve Danimarka bu bölgede e, NATO üyesi olarak bulunmakta. Aynı zamanda Rusya da var. Rusya ya yakın zamanlarda denizin dibine bayrak dikerek e, sembolik bir adım atmış. Deniz yüzeyine bayraktık gerek sembolik bir adım atmış yatağına. Ee, i̇çeride e, burada büyük bir e, rekabetin dile getirilmesine neden olan e, çeşitli kaynaklarda bulunduğundan bahsediliyor. Önemli miktarda petrol ve doğalgaz kaynağının bulunuyor olması e, referans bulunuyor olmasına dikkat çekmiş burada. E, Tolga Bilener aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'de bu durumun yakından takipçisiymiş. Sonuçta değişen ticaret yollarının da olabileceği ve yeni çatışma ortamlarının da bu sebepten ötürü ortaya çıkabileceğinden de bahseden bazı yazılar da varmış. Evet, yani muazzam bir sorun var ve şey de yok. Yani siyasetçilerin önde gelen devlet adamlarının, devlet kadınlarının, siyaset insanlarının bu konuyla ilgili bir ...uyarıları dikkate aldığına dair... ...mesela bu Adams önemli bir... ...insan. Yani Cambridge Üniversitesi... ...dünyanın en eski üniversitelerinden biri. Ve çok tanınmış bir yer. Ve bunun başında... ...bu kuruluşun başında olan... ...Vadams'ın açıklamaları... ...dikkate alınmıyor. Alınmıyor ki kendi ülkelerine görülen etkiler de... ...muhtemelen dikkate alınmıyor. Yani Fransa'ya baktığınız zaman... Fransa'da devam eden sel felaketinin faturasının ağır olduğundan bahseden haberler var. Maddi zararın şimdiye kadar 2 milyon euroya yaklaşmış olabileceğini bildiren çeşitli 2 milyar özür dilerim 2 milyar euroya yaklaşmış Hı -hı. olabileceğini belirten haberlerde var. Yani 2 milyar euro çok ciddi bir şey çünkü birkaç günlük bir şeyden bahsediyoruz. Yani bütün Fransız kültürü'nün dünyaya dünya kültürüne kültür ve sanatına. Armağan edilmiş en önemli eserlerden bir bir bölümünü sakladıkları, depoladıkları ünlü Louvre Müzesi sanatı koruyamaz hale geliyor. Küresel ısınma, iklim değişikliği yüzünden akıl alacak iş değil yani. 14 bölgede kırmızı alarm ilan edilmişti Fransa'da. Birçok insan hayatında kaybettiğine dair haberler gelmişti. Acil fonların oluşturulacağı da söyleniyor. Sadece Fransa'da değil dünyanın birçok yerinde. E, sel olayları var ve bu sebeplerden ötürü hayatını kaybeden insanlar var. İster gelişmişlik seviyesi, ekonomik açıdan gelişmişlik seviyeleri en yukarılarda olsun. isterse daha gelişmeye başlamış ülkeler olarak, gelişmekte olan ülkeler olarak anılsın. E, Birçok ülke bu sel felaketlerinden nasibini alıyor içinde bulunduğumuz günlerde. Evet, lür deyip de geçmemek lazım. Yani bin, e, en, 1910'da en yüksek seviyesine bir kere ulaşmış sende Ama şimdi de altı buçuk metreyi bulmuş. En az e, Avrupa'da da en az on iki kişi. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde öldü. Fırtınalar ve sellerden yollar mahvoldu. Kasabalar, köyler ortadan kalktı. Fakat Lourdes geçmemek lazım. Kaç eser? Şimdi e, fark ediyorum bunu. Angelique Christophis ve e, çeşitli ajanslardan alınan bir Guardian haberinde iki e, bin resim ve heykel depolardan alel acele üst katlara taşınmak gibi çılgınca bir işe girişilmiş ve yani e, şeyler de müze Dorsey'de Orsay Orsay müzesinde de e, şeyin öbür yakasında Luvru'nun e, Sen Nehri'nin öbür yakasında o da böyle bir faaliyet halinde dünyadaki en büyük empresyonist resimlerin koleksiyonu orada bayağı e, talim yapıyorlarmış. işte Selde nasıl kurtarırız falan diye. Yani 72 saat ve 96 saat bunları e, güvenliğe kavuşturmak için böyle talimler yapılıyor artık. Hakikaten e, korku filmleri gibi bir durum. Ama daha da korkutucu olan bence mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin e, başkanlığına aday olan Donald Trump'ın emlakçı ve aynı zamanda televizyon yıldızı Kendisi yıllarca çok meşhur olan kişi, en yüksek yani Cumhuriyetçi Parti'nin adaylığını garantilediği oy, aldığı oylarla garantilediği kişi, nihayet nasıl bir enerji politikası izleyeceğini söyledi bir konuşmasında, Kuzey Dakota'da, North Dakota'da yaptığı bir konuşmada, Ve neler demiş? Yeni enerji politikasının nelerden oluştuğunu hemen kısaca özetleyeyim ben. Emily Atkin'in bu da Climate Progress aldığım şeyinde yazısında Paris İklim Anlaşması'nı derhal lağv edeceğim demiş. İlk iş bu Paris'i. İkincisi Keystone XL yani uzun yıllardır devam eden en kirli İşte katran kumullarından oluşan petrol, zift katran petrolünü döşeceğim demiş. Keystone ekseliyor. Dört yıllık bir mücadele sonunda Obama vazgeçmişti. Ve yani özetle Trump e, her türlü son on yıl içinde insan kaynaklı küresel ısınmaya yol açan bütün e, politikaları sil, sil baştan edeceğim. Hepsini kaldıracağım demiş. Ve Çok ilginç bir şey var. Bütün konuşmasında, ilk defa konuşuyor bu konuda. Bütün konuşmasında iklim değişikliği, iklim kelimesi geçmemiş. İklim değişikliği kelimeleri geçmemiş. İnanıp inanmadığı konusunda da bir detaya girmemiş. Nasıl çözeceğini de anlatmamış. Fakat onun üzerine de Think Progress adlı siteye baktım ben. Oradan Emily Eltkin çeşitli kişilere sormuşlar. Dünyanın önde gelen iklim bilimcilerinden bir kısmına sormuşlar. Ne diyorsunuz diye Amerika'dakilere. Amerikan Meteoroloji Derneği'nin başındaki Paul Higgins topluma büyük bir risk getirir Trump'ın bu söyledikleri demiş. Büyük bir belirsizlik var. Ne kadar karbon, düzen güvenli bir şekilde ne kadar karbon salacağımızı bilmiyoruz. Sera gazı olarak. Ve bilemeyiz bunlar ne kadar toplumsal ve icate yol açar. Onun için de çok dikkatli olmalıyız demiş. Trembeth var, Kevin Trembeth çok önemli. Bu da e, e, Ulusal Atmosfer Araştırmaları Merkezi'nin önde gelen bilimcilerinden hemen bir tepkimi istiyorsanız bu akıl almaz bir cehalet sergiliyor. Yapılamaz böyle bir şey demiş. Yani ne kadar etki o kadar da tepki Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan insanlar da dünyalılar da aynı zamanda tepkisini dile getirecektir eğer böyle bir durumla söz konusu olduğu zaman karşı karşıya kaldıkları böyle bir durumda. Yani evet. insanlar da bakmayacaklardır, bakmayacaklardır herhalde bu bu, bu şekilde bir gidişatına Amerika Birleşik Devletleri. Evet yani ama mesela Türkiye'de de şey konuşuyor ...Orman ve Su İşleri Bakanı... ...ya da Cumhurbaşkanı... ...olur olmaz. E aynı şekilde tepkiler de dile getiriliyor. Belki medyada göremiyor olabiliriz ama insanlar... ...gezi direnişinden sonra çeşitli şekiller... ...örgütlenip kendi tepkilerini de dile getiriyorlar. Onun ne, ne tarafından evet, gördüğümüzde evet, de bağlı. Çok ciddi bir mücadele de var tabii ama... ...yani bu çok ciddi bir durum yani. Evet ciddi bir durum. C olabilir. Jennifer Francis'la Rutgers Üniversitesi'nden deniz ve kıyı bilimleri fakültesinden araştırma profesörü, tam bir açgözlük ve bencillik sergiliyor petrolcüler için filan demiş. Ee, en kısasını şey söylemiş, ünlü Michael Mann e, yeryüzü sistem bilimleri araştırma Pennsylvania Devlet Üniversitesi'nde, Eyalet Üniversitesi'nde bu bir benim değerlendirmeye göre Donald Trump'ın iklim değişikliği konusundaki görüşleri ve politika önerileri bu gezegeni varoluşsal bir tehlikeye atıyor demiş. Gayet özlü konuşmuş. Bilmiyorum Amerika Birleşik Devletleri'nin başkan adayı olan dünyanın en zengin insanı, insanlarından biri olan Donald Trump'ın yanında bir değeri var mı ama Afrika'nın en yoksul bölgelerinden biri olan Somalilent'de yaşayan çiftçi Muhammed Ömer diyor ki 80 yaşındayım, 80 yıldır böyle şiddetli bir kuraklık görmedim. Çok sayıda hayvan öldü. Açlık had safhada hayatımız tehlikede diyor. Etiyopyalılar da, Etiyopyalılar da aynı zamanda gıda bulabilmek için sınırı geçmeye başlamışlar. Ülkenin sınırını aşmaya başlamışlar. Gıdaya ve suya erişimi mümkün olmayan insanlar. Oradakilerden bir tanesi de çiftçi Hayab'da. Etiyopya'da kuraklık 3 yıldır devam ediyor. Sınırın öte karşı tarafında, ötesinde. Yeşil çayırlar olduğunu duyduk ancak sınır geçtiğimize karşımıza hiçbir şey çıkmadı diye bir açıklama yapmış. Afrika'da da muazzam bir kuraklık var bu aralar. Bundan bahseden haberleri de görebilmek mümkün biraz detaylı bakıldığında. 3 ile 6 yılda bir büyük bir büyük okyanusun yüzeyindeki normalden fazla ısınma nedeniyle aşırı yağış ya da kuraklığa neden olduğundan bahsediliyor Afrika kıtasında. Sahra çölünün güneyindeki ülkelerde yaşayan yoksul halk aşırı kuraklıktan en çok etkilenen ...grup olarak nitelendirilmiş Voice of America'nın... ...haberinde. Bir tarafta kuraklıklar... ...bir tarafta seller. Sellerden de çok kısa... ...bahsettikten sonra programı kapatabiliriz Daha galiba. Daha tarafta yangınlar. Yangınlar da var aynı zamanda. Büyük bir apartman... ...kompleksinin yanmaya başladığından bahsediliyor... ...şu anda Fort McMurray'de. Kanada'da... ...çıkan orman yangından. Durdurulamadı. Haftalardır yanıyor. Bir diğer... ...tarafta da sel olayları var. Mesela... ...Avustralya'da... ...hayatını kaybeden insanlar var. Halk sokaklarda... ...yüzmeye başlamış artık... Ee, yüzlerce kişi yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kalmış. 26 bin hane elektrik kesintisi ee, 26 bin hanede elektrik kesintisi varmış. Ee, rakamların artabileceğinden bahsediliyor. 3 kişi hayatını kaybetmiş. Canberra e, Canberra yakınlarındaki Cotter nehrinin pazar günü geç vakitlerde geçmeye çalışan 37 yaşındaki bir kişisel sel sularına kapılıp ölmüş. Yeni Güney Galler'de de en az 3 kişinin cesedinin e, araçlarında kapalı kalanların ...cesedinin, cesedine ulaşıldığından... ...bahsediliyor. Almanya'da da... ...6 kişi hayatını evet. kaybetti. Bavyera ve... ...Ren bölgesindeki sel felaketi yüzünden... ...rakam 6 olarak... ...açıklandı. Dünyanın dört tarafında... ...birbirinden o, farklı iddiğim yapısı içerisindeki... Amerika, ...olan yerlerde... ...Teksas, Fransa, Almanya... ...ve Haiti. Son... ...elimizdeki seller, sel listesi... ...böyle yani. Evet. Peki... Devam edeceğiz. Evet, anlatmaya devam edeceğiz. Anlatmaya. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. İklim için bir iklim adaleti güncelisi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Abo, abo, abo. Hazırlayan ve sunanlar Özge Cankara ve Murat Can Pombi. Açık Radyo program destekçisi olun.